Başka her şey değil. Yüzük, yüzüvali gibi de yürekte pandiyet. Allah'ın kalbinde. Allah, Kudüs'te, Mekke'de, Haçlı'da değil de. Şimdi kabe yapılmış. Allah işte bir defa girmemiş. Ama Allah müminin kalbine bir an çıkmış. Eğer bir müminin kalbini karsan mümin. İnsan diyelim ona da insan kılınmasını. Her şey hakkı elinin namaz kıldığın namazı. Bu bir çeşit şey. Bu gelmiş evet. bu gününün sonu sonu şey miyim? Ne? Ne? Her şeyi de, bir, bir, bir, bir, bir.